Bismillahirrahmanirrahim Allah'a hamd eder O'ndan yardım ve mağfiret dileriz Nefislerimizin şerinden O'na sığınırız Amellerimizin kötülüklerinden O'na sığınırız Allah kime hidayet ederse O'nu saptıracak yoktur Kimi de saptırmışsa ona hidayet verecek yoktur. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Birdir, ortağı yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Allah'ın salat ve selamı bereketi, ihsanı ona Aile halkına, asabına ve tabilerine olsun. Kardeşlerim, şüphesiz yüce Allah'a davet görevlerin başı. Allah'a yaklaştıran ibadetlerin en faziletlisi, amellerin en değerlisidir. Fakat bu işi yerine getiren kimseler kasten, yahut yanlarak birçok sebep hata edebilmektedir. Onların isabetsiz davranışlarının sebepleri muhatapların durumlarını göz önünde bulundurma halini düşünme ve tespitlerindeki hatalardır. Kimisi buna hiçbir önem vermez. Kimisi ise muhatapların halini gözü önünde bulundurmak iddiasıyla usul ve esas da gözü önünde bulundurulması gereken prensip ve kuralları unutarak ya unutur gibi yaparak bir takım değişikliklerde bulunabilmektedir. İşte bugünkü sohbetimiz bunun üzerine olacak inşallah ve bazı soruları bu sohbetin içinde cevaplamaya çalışacağız inşallah bu çalışmada bu sohbetimizde kaynağımız yine ki Allah ve Resul'dur sohbetin içinde dört tane ana konu var kardeşlerim. Bunlar şöyle. Birinci konumuz Yüce Allah'a davet yolunda muhatapların durumunu gözü önünde bulundurmanın meşruiyeti ki bunu da bab bab inceleyeceğiz inşallah. İkincisi ise Yüce Peygamber'in muhatapların durumuna önem vermesi ve Yüce Allah'a davet yolunda bunu göz önünde bulundurmaya gayret gösterme ve bunu da bak bak inceleyeceğiz inşallah. Üçüncü ise bunun akabinde bu ümmetin geçmişlerinin muhatapların durumunu göz önünde bulundurmalı bulundurmaları ve Yüce Allah'a davet yolunda bunu göz önünde bulundurmaya gösterdikleri ihtimam. Dördüncü Konumuşsa, Yüce Allah'a davet yolunda muhatapların durumlarına riayet etmenin kuralları. Ve sonunda da bunları bağlayacağız inşallah. Yüce Allah'a davet yolunda muhatapların durumlarını göz önünde bulundurmanın meşruiyeti. Kardeşlerim, davet edilenlerin durumlarını göz önünde bulundurmanın meşru oluşu ve önemi şan Yüce Allah'ın önceki peygamber ve resulleri kavimleri arasından ve kavimlerinin dilleriyle, kavimleriyle mütesanip mucizelerle göndermiş olmasında ortaya çıkmaktadır. Yine buna şan Yüce Allah'ın sevgili kulu Kerim'i Aleyhisselatü Vesselam'ı değişik yollarla davet görevini yerine getirmesini emretmesi de buna delil teşkil etmektedir. Rabmüsubhanühû ve teâlânın ümmetin fukahasına emrettiği kavimlerinin kendilerine dönmesinden sonra onları imzar edip uyarıp korkutmalarını emretmiş olması da bunun delillerindendir. Evet. Rabmüsubhanühû ve teâlânın ihsan edeceği başarıyla bu konuya şöyle bir bakalım. Hüce Allah'ın önceki peygamberleri gönderişinde davet edilenlerin durumu göz önünde bulundurması, içinde bir uyarıp korkutmanın dönüp geçmediği hiçbir ümmet yok kardeşlerim. Yüce Allah'ın her bir ümmete kendilerinden kendi dilleriyle konuşan ve çağına uygun mucizelerle birlikte diğer peygamberler göndermiş olması onun hikmetindendir. Bütün bu hususlarda peygamberlerin kendilerine gönderildiği kimselerin durumlarına riayet edilmiş, göz önünde bulundurulmuştur. Rabbimiz Fanehu ve Teala peygamberleri yaşadıkları toplumun içinden seçmiştir kardeşlerim. Davetçinin davet ettiği kimselerin hallerini bilmesinin zorunlu olduğunu ve Yüce Allah'a davet sırasında bu halleri göz önünde bulundurmanın önemini ortaya koyan hususlardan birisi de Yüce Allah'ın peygamberleri ve Resulleri kavimleri arasından seçmiş olmasıdır. Örnek olarak Yüce Rabbimizin Nuh Aleyhisselam ile kavminin söz konusu ederken söylediği şu emirlere bir bakalım. Nuh kavmi Resullerini yalanladılar. Hani kardeşleri Nuh onlara sakınmaz mısınız demişti. Ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. Şu ara 105'ten 107'ye kadar. Böylelikle kardeşlerim Yüce Allah Nuh Aleyhisselam'ın kardeşleri yani onların itibariyle onlardan birisi olduğunu beyan etmektedir. Yine Yüce Rabbimiz ile kavminden söz konusu ederken alt kavmi Resullerini yalanladılar. Hani kardeşleri Hud onlara sakınmaz mısınız demişti. Muhakkak ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. Yine şu ara 123'den 125'e kadar. Yüce Allah onlar hakkında At kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Araf 65'te buyurmaktadır. Yüce Rabbimiz Salih Aleyhisselam ile kavme hakkında da Semut kavmi de peygamberlerini yalanladılar. Hani kardeşleri Salih onlara demişti ki korkmaz mısınız? Ben sizin için güvenilir bir elçiyim demişti. Evet. Demek ki Yüce Rabbimiz her bir ümmete kendilerinden, kendi işlerinde yaşayan, yiyen, içen, uyuyan, hayatını ikame eden bir peygamber göndermiş. Bundaki hikmet ki Yüce Allah en iyisini bilir kardeşlerim ya onların kendilerine gönderilen peygamberin sözünü böylece daha iyi anlayabilmeleri ve doğruluk ve emaneti itibariyle durumunu daha iyi bilmeleri ona tabi olma imkanının daha yüksek olmasıdır. Aynı şekilde onlara gönderilen her bir peygamber de onları problemlerini ve istekleri daha iyi biliyordu. Kardeşlerim Yüce Rabbimiz Resulleri kavimlerinin dilleriyle göndermiştir. Demek ki muhatapların durumunu göz önünde bulundurmanın zorunluluğu ve Yüce Allah'a davet yolunda bunun önemini gösteren hususlardan birisi de bu. Yani Rabbimiz'in gönderdiği hiçbir peygamberi her bir peygamberi mutlaka kavminin diliyle göndermiş olmasıdır. Yüce Allah Azze ve Celle kitabında biz gönderdiğimiz hiçbir peygamberi kendilerini apaçık anlatsın diye ancak kendi kavimlerinin diliyle gönderdik. Ancak Allah kimi dilerse saptırır, kimi dilerse de doğru yola eledir. O azizdir, hakimdir diyor İbrahim 4'te. Yüce Rabbimiz kardeşlerim peygamberleri ve Resulü'nün hepsine salatü selam olsun hep çeşitli mucizelerle desteklemiştir. Mesela Musa Aleyhisselam'a baktığımızda o kavimde önce sihir söz konusuydu. Allah subhanahu ve teala da ona o şekilde bir mucize vermiş. İsa Aleyhisselam'ın zamanında tıp revaçtaydı. Onun mucizelerine baktığımızda anadan doğma körü, abraşı iyileştirmesi, ölüleri diriltmesidir. Alimler 49'a baktığımızda bunları görebiliriz. Yüce Rabbimiz, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ihsan ettiği mucizelerden birisi de, ona vahyetmiş olduğu Kur'an'dır. İmam Buhari'nin naklettiği Ebu Hureyriye dayandırdı bir rivayette. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, insanların benzerini gördükleri takdirde mutlaka iman etmelerini gerektiren bir takım mucizeler verilmemiş hiçbir peygamber yoktur. Bana verilen ise Yüce Allah'ın bana vahyettiği bir vahiydir. Bu sebeple onlar bütün peygamberler arasında kıyamet gününde kendisine uyanları en çok olacak olanı kendim olacağımı ümit ediyorum buyurmuştur. Evet. Yüce Allah'ın peygamberlerine çeşitli yollarla davet görevini yerine getirmelerini emretmiştir. Evet. Mesela Yüce Allah'ın şu buyruğunda daveti üç yolla yapmasına dair şöyle bir ilahi emir var kardeşlerim. Rabbinin yoluna hikmetle güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel yolla mücadele yap diyor Nahal 125'te. Bakın kardeşlerim bu ayet-i kerimede Rabbimiz Subhanahu ve Teala peygamberine daveti üç yolla gerçekleşmesini emretliyor. Bunlar neymiş? Birincisi hikmetle, ikincisi güzel öğüt, üçüncüsü de en güzel yolla mücadele her bir kesime ona uygun gelecek ve münasip düşecek bir yol kullanılıyor. İmam İbnül Hayyum bu ayetin tefsirinde bakın ne diyor kardeşlerim. Yüce Allah davet mertebelerini insanların mertebelerine göre tespit etmiştir. Hakka karşı inatlaşmayan ve bundan yüz çevirmeyen zeki daveti kabul eden kimse hikmet yoluyla davet edilir. Bir çeşit gafleti ve gecikmesi bulunan fakat daveti kabul eden kimse ise güzel öğütle davet edilir. Bu ise teşvik ve korkutmanın da birlikte bulunduğu emir ve nehi ile olur. İnatçı ve karşı koyan kimseyle de en güzel yol hangisi ise bu şekilde mücadele edilir. Yüce Rabbimiz'in kafir ve münafıklara karşı şiddet ve kaba kuvvetin kullanılmasına dair emrine baktığımızda, Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara sert ol. Yerleri cehennemdir onların. O ne kötü bir dönüş yeridir diyor Tevbe 73'den. Abdullah İbni Abbas'a baktığımızda kardeşlerim bu tefsirinde bakın ne diyor. Yüce Allah ona kafirlere karşı kılıçla münafıklara karşı dille cihad etmesini emretmekte ve onlara karşı yumuşak davranmayı ortadan kaldırmaktadır buyuruyor. Rabbimiz Fanehu ve Teala yumuşaklıkla ve şavkatle Davet ile, sertlikle ve haşin bir surette davet, bir arada söz konusu edilmekte. Diyor ki, kitap ehliyle ancak en güzel yolla mücadele edin, aralarında zulmedenler müstesna diyor. Ankebut 46'da. Bu ayet kerimede kardeşlerim, zalim olmayanlara karşı, en güzel yolla, yani şefkatle ve yumuşaklıkla mücadeleye Buna karşılık kitap ehlinden zalimlik eden kimselere karşı en güzel yolun dışında bir yol olan sertlikle ve şiddetle mücadele etmeye bir irşat ve yönlendirme bulunmaktadır. Evet. Demek ki sana yapılan bir şeyi en güzeliyle sağlık. Burada zulmedenler müstesna yani haddi aşmakta, inat etmekte aşırıya gidenler ve nasihatı övülü kabul etmeyenler. Yumuşak davranmanın etkilemediği kimselere gelince onlara karşı sert davranma yolunu seçin istiyor. Sözünüzü kardeşlerim, Yüce Allah Peygamberine, Yüce Allah'a davet yolunda her bir kesime karşı onlara uygun bir yol izleme şeklinde çeşitli yollar izlemeye emretmiş bu kesimlerden herhangi birisine karşı bu tutumlardan birisini tercih etme o kesimin durumunu bilmeyi gerektirir böylelikle o kesime uygun yolu kullanmak imkanda ne yapar doğar Rabbim oku ve Teala'nın din ilmi öğrenenlere kendi toplumlarını uyarmalarını emretmiştir. Evet. Rabbimiz Fah'ın Hüveteala müminlerin topluca savaşa çıkmaları gerekmez. Onların her bir topluluktan bir kesim de dinde fakih olma ve kendilerine döndükleri zaman kavimlerini uyarmak üzere geri kalmalı değil miydi? Olur ki sakınırlar dört Tövbe 122'de. Kendilerine dönüşlerinden sonra kendi toplumlarını uyarmalarını dinde fakih olma isteyenlere emretmenin hikmetlerinden birisi belki de budur. Onlar kendi toplumlarının halini diğerlerinden daha iyi bilir kardeşlerim. Onların şartlarına diğer insanlara göre daha çok göz önünde bulundururlar. Tabi her şeyin başı Allah korkusudur. Doğrusunda en iyi bilen Rabbimizdir arkadaşlar İslam teşriğinde insanların durumunun da durumunu göz önünde bulundurur. Davet olunanların hallerini gözü önünde bulundurmanın zorunluluğunu ve önemini gösteren hususlardan birisi de kardeşlerim Rabbimiz Sübhanahu ve Teala'nın onlar için indirdiği teşrih buyruklarında kullarının durumunu göz önünde bulundurmuş olmasıdır. Bu Kur'an-ı Kerim'in tedrici bir şekilde indirilişinde ibadetlerin yerine getirilmesi halinde ruhsatların teşrihinde genel hükümlerden ikra zorlama altında olma zaruret ve hata hallerinin istisna edilmesinde ara düzelme mertebelerinin çokluğunda zina cezasının çeşitliliğinde kefaretlerde muhayyer bırakmakta ortaya çıkmaktadır. Evet. Kur'an iniş seyrine baktığımızda hep insanların durumunu göz önünde bulundurmuştur kardeşlerim. Davet esnasında insanların durumunu göz önünde bulundurma dinin emirlerindendir. İmam Bukhari Yusuf bin Mahek'ten şöyle rivayet ediyor. Müminlerin annesi Ayşe'nin yanındaydım. Ona Irak'lı biri geldi. Hangi tür kefen daha hayırlıdır dedi. O yazık sana. Bunun sana ne zararı? Ne diye sordu. Bu sefer Ey müminlerin annesi, bana mushafını gösterebilir misin dedi. Ayşe annemiz neden diye sordu. Adam belki ben de Kur'an'ı ona göre telif ederim. Çünkü Kur'an'ın telif edilmeyen bir şekilde okunmaktadır. Ayşe annemiz hangisini daha önce okumanın sana ne zararı var? Kur'an'dan ilk nazil olan mufassal bölümünden bir suredir. Orada cennet ve cehennem söz konusu edilir. Nihayet insanlar İslam'a girince helal ve haram indi. Eğer ilk olarak şarap içmeyin emri inseydi onlar biz ebediyen şarap içmeyi terk etmeyiz diyeceklerdi. Eğer zina etmeyin inseydi, zinayı ebediyen terk etmeyiz diyeceklerdi. Andolsun Mekke'de Ali aleyhi ve sellama ben henüz oyun çağında bir koş çocuğu iken asıl onlara vaad olunan vakit kıyamettir. Ve o kıyamet daha büyük bir bela ve daha acıdır. Hamer 46 buyruğu indi. Bakara ve Nisa sureleri ise ancak ben onun yanındayken nazil oldu. Evet. Müminlerin annesi Ayşe annemizin bu anlattıklarından Kur'an'ın indiriliş sırasında insanların manevi hallerinin göz önünde bulundurulduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Evet kardeşlerim. İslam'ın dört yerine getirilirken bir takım ruhsatların tefri edilmesiyle insanların durumunun göz önünde bulundurulması gerekir. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala namazı, zekatı, orucu, hacı, İslam'ın esasları olarak tespit etmiştir. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala'nın hikmeti bunları yerine getirirken kullarının şartlarını ve durumlarını gözü önünde bulundurarak bir takım ruhsatları teşriği buyurmuştur. Örnek verecek olursak Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala namaz kılmak üzere abdest almayı emretmiştir. Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala hastalık ve su bulamama halleri göz önünde bulundurarak onlar için teyemmümü teşriği buyurmuştur. Yine aynı şekilde kardeşlerim namazın ayakta eda edilmesiyle ilgili hallerde de hastanın durumunu göz önünde bulundurmuş oturarak eda etmesine müsaade etmiştir. Buna da gücü yetmezse yanı üzerine yatarak eda edebilir demiştir. Eh, İmam Buhari İmran bin Hüseyin'den naklettiği bir rivayette benim basurlarım vardı. Aleyhissalatü Vesselam'a namaz hakkında soru sorduk. Şöyle buyurdu. Gücün yetiyorsa ayakta kıl. Eğer gücün yetmiyorsa oturarak kıl. Yine gücün yetmiyorsa yanın üzerine yatarak kıl buyuruyor. Evet kardeşler. İkrah yani zorlama ve zarret hallerinde günahın ve hükmün kaldırılması suretiyle insanların durumunun da göz önünde bulundurulması gerekir. İslam'ın insanların durumlarını ve şartlarını göz önünde bulundurduğunun delillerinden birisi de budur. Bir kimse Yücel Rabbimizin dinine muhalif herhangi bir işi yapmak üzere zorlanacak olursa bunun neticesinde tasarrufu sebebiyle onun için herhangi bir sorumluluk söz konusu değildir. Pek çok nasla buna delalet etmektedir. Bunlardan birisi de birisi ise kardeşlerim kalbi iman ile dolu olduğu halde küfre zorlanan kimseler hakkındaki buyruktur. Bakın Rabbimiz ne diyor Sübhano Kuvveti Aleyha? Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimseler müstesna olmak üzere kim imandan sonra Allah'ı tanımaz ve fakat küfre göğüs açarsa işte Allah'ın gazabı onların üzerinedir. Ve onlar için çok büyük bir de azap vardır diyor yüz altıda. İbn Abbas bu ayetten alakalı diyor ki Yüce Allah imanından sonra küfre dönen kimseler üzerine Allah'tan bir gazap olacağını haber vermekte ancak diliyle ikrah sonucu küfre, küfrü söyleyen fakat iman ile kalbi buna muhalif olan böylelikle düşmanından kurtulmak isteyen kimse için vebal yoktur. Şüphesiz Allah kulları kalplerinin akide olarak benimsediği hususlardan ötürü sorumlusu dağılıyor. Yine Rabbimiz subhanahu ve teala Allah zorlama halinde küfrü Sözde olarak söylemekten ötürü günahı ve hükmü kaldırdığına göre, onun dışındaki günahı gerektiren fiillerden günah ve hükmün kaldırılması öncelikten söz konusudur. Bu hususta şanüce Rabbımız dininin aslı olan, kendisinin inkar edilmesini zorlama halinde müsamaha ile feri hükümlerini de buna göre anlamışlardır. Dolayısıyla bunlar hakkında ikrah söz konusu olursa mükellef bundan dolayı sorumlu olmaz. Ve onun aleyhine herhangi bir hüküm tereddüt etmez kardeşlerim. Zorlama halinde günahın kaldırılacağına delalet eden naslardan birisi de Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın cariyeleriniz kendilerini korumak istersen isterken Dünya hayatının geçici menfaatlerini kazanmak için onları zinaya zorlamayın. Kim onları zorlarsa şüphe yok ki Allah onların zorlanmalarından sonra mağfiret ve rahmet edicidir. Diyor Nur 33'te. Bu ayet-i kardeşlerim, zina yapmaya zorlanan cariyeleri Yüce Allah'ın zorlamalarından sonra onlar için pek mağfiretli ve pek merhametli olacağını göstermektedir. Buhari'de gelen bir rivayette kadın zinaya zorlanacak olursa ona hat uygulanmaz buyurulmuştur. Buna sebep ise Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın kim onları zorlarsa şüphe yok ki Allah onların zorlanmalarından sonra mağfiret ve rahmet edicidir buyuruyor. Yine Buhari'de gelen bir rivayette İmarenin yani halifeliğin payına düşen bir köle Homestand yani ganimetin beşte birinden bir cariye zorla ilişki kurdu ve bekareti bozdu. Ömer onlara hat uyguladı ve sürgüne gönderdi. Fakat bu köle onu zorladığından ötürü cariyeye zina cezası uygulamadı. Evet. Zorlama halinde günah kaldırıldığı gibi kardeşlerim, zarret halinde de aynı şekilde günah kaldırılır. Zarret ve çaresizlik halinde Allah'ın haram kıldığı bir şeyi yiyen kimse için de günah yoktur. Rabbim Subhanahu ve Teala'nın kitabında dediği gibi, o size ancak boğazlanmadan ölmüşü, akan kanı, domuz etini bir de Allah'tan başka adına kesilen her şeyi haram kılmıştır. Fakat kim mecbur kalırsa saldırmama ve haddi aşmama şartıyla onu yemesinde bir günah yoktur. Evet, fakara 173'te. Işte. Demek ki kardeşlerim Rabbimiz Subhanahu ve Teala ikrah ile yani zorlama ve zarret hallerinde kulların durumlarını göz önünde bulundurmuş. Ve bu iki halde de günahı ve hükmü ne yapıyor? Kaldırıyor. Bu husus şüphesiz davetçinin muhataplarının durumunu göz önünde bulundurmasının zorunlu olduğunda ne yapıyor? Göstermektedir. Tabi yine en doğrusunu bilen Allah Azze ve Celle'dir. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala davet sırasında insanların durumlarını bilip gözü önünde bulundurmanın zorunlu olduğunu gösteren hususlardan birisi de Allah, marufı emredip münkerde nehy etmek için çeşitli dereceler teşri buyurmuştur. Ve insanların haline uygun gelen dereceyi kullanmayı emretmiştir. Buna dalalet eden naslardan birisi de serkeşliklerinden endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin. Vazgeçmezlerse kendilerini yataklarında yalnız bırakın. Vazgeçmezlerse incitmeden onları dövün. Eğer size itaat ederlerse artık aleyhlerinde bir yol aramayın diyor Nisa 34'te. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu ayet kardeşlerim serkeşlik edeceklerinden korkulan kadınlar ile arayı düzeltmek için dört tane mertebe olduğunu açıklamakta. Bunlardan birincisi öğüt verme. İkincisi yataklarında onlardan ayrı kalma. Dördün üçüncüsü ise dövme. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu yollara başvurulması halinde belirtilen sıraya uymayı emretmiştir. Müminlerin emiri Ali radıyallahu an şöyle diyor Diliyle ona öğüt verir. Şayet vazgeçerse onun aleyhine hiçbir şey yapmaz. Eğer kabul etmese yatağından ayrılır. Şayet kabul etmezse onu döver. Eğer dövmekle de öğüt almazsa iki hakem gönderir. Buyurmuştur. Eh. Yine bu hususa dalalet eden naslardan birisi de kardeşlerim Rabbimiz subhanuhu ve teala eğer diyor müminlerden iki grup birbirleriyle çarpışırlarsa onların arasını düzeltin. Eğer onların biri diğerine tecavüz ediyorsa o tecavüz eden grupla Allah'ın emrine dönünceye kadar çarpışın. Eğer dönerse her ikisinin arasını adaletten düzeltin ve adalet doğru. Çünkü Allah adaletli olanları sever diyor Hucurat 9'da. Bu ayet-i kerimeye baktığımızda kardeşlerim Rabbimiz Subhanahu ve Teala arayı bulmak için iki şeyi söz konusu etmekte. Bunlar birbirleriyle çarpışan iki grubun arasını düzeltme. ikincisi hatta aşan grubu bile çarpışma. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala çarpışmak olarak tespit edilen bu konuları ancak birincisinin fayda vermediğinin anlaşılması halinde kullanılabileceğini emretmekte. ve Selam da aynı şekilde arayı bulma mertebelerinin çeşitliliğini açıklanmış ve kendileri sebebiyle bu mertebelerin kullanılacağı kimsenin durumlarını gözü önünde bulundurmayı emretmiştir. Bu şu ki delillerden bir tanesine gelince kardeşlerim. Amr bin Şuayb'dan gelen bir rivayette Ali sallallahu ve sellem çocuklarınıza 7 yaşındayken namaz kılmalarını emredin. 10 yaşına geldiğinde yine kılmazlarsa onun için onları dövün ve yataklarda aralarını ayırın buyurmuştur. Bu hadis-i şerifte Ali sallallahu ve sellem ilişkileri düzeltme mertebelerinden ikisini söz konusu etmektedir. Bunlar nedir? Birincisi namaz kılmanın emredilmesi, ikincisi terk edilmesi dolayısıyla dövmedir. Bunlardan her birisinin çocuğu iki halinde hangisiyle kullanılacağında ne yapıyor belirtmiştir. Bu derecelerdeki çeşitlilik Yüce Allah'a davet halinde Muhatapların hallerine gereken itinayı gösterip hallerini göz önünde bulundurmanın zorunluluğunu ne yapmıyor? Göstermektedir kardeşlerim.